Teravih namazını kılarken her selamdan sonra imama uymak için tekrar niyet etmek gerekiyor mu? Yoksa teravih namazının başında ettiğimiz niyet yeterli midir? Yani Hanefi fıkhına göre tabii farklı görüşler olmakla birlikte müftabih olan, yani bu konuda fetvaya uygun olan görüşü söylemek istiyorum. Teravih namazı bir bütün bir namazdır. <gülüyor> Haliyle e, yani 2 rekat kılmakla 20 rekat kılmak da aynı namazın devamıdır. Evet. Ara yerlerde tekrar niyet almaya da gerek olmadan ilk niyetle birlikte sonuna kadar bu namazı sürdürebilir. Fakat farklı görüşler var. Yani ara verdiyse başka şeylerle meşgul olduysa e, ne olabilir? Tekrar niyet ederek yapmasında da ihtiyaten uygundur.